ve Bülent Usta. Aman kendini asmış yüz kiloluk bir zenci. Üstelik gece inmiş ses gelmiyor kümesten. Ben olsam utanırım. Bu ne biçim öğrenci. Hem dersini bilmiyor hem de şişman herkesten. İyi nişan alırdı kendini asan zenci. Bira içmez ağlardı babası değirmenci. Sizden niye olmasın? ...boşanmada birinci... ...çok canım sıkılıyor... ...koş vuralım istersen... <gülüyor> Merhaba, Normalin Sınırlarına hoş geldiniz... ...bu programımıza Haluk Bilginer'in... ...Gütamer'in şiirini... leba açalım istedik, Haluk Bilginer... Güneş'in oğlu filminde e, bu şiiri bir çatı katında e, okuyordu ve can sıkıntısı denilince de ilk aklıma gelen şey e, Ülkü Tamer'in e, bu şiiri ve e, Haluk Bilginer'in bu muhteşem e, seslendirmesi. Bu arada Haluk Bilginer Emmy ödüllerine e, aday gösterirdi. Kendisine buradan e, sevgilerimizi selamlarımızı gönderiyoruz evet, teşekkür etmek istiyoruz ona ben Alper Alper Asanoğlu e, Haluk Bilginer'e e, böyle güzel şeyler yaptığı için teşekkürle başlıyoruz e, can sıkıntısı e, biz e, e, canı sıkılmayan insanlar e, insanlarız diye düşünüyorum ben e, Bülent'le çünkü e, canımızın çok sıkılmasına galiba çok korktuğumuz için canımız sıkılmasın <gülüyor> diye çok fazla şey yapıyoruz ee, o yüzden benim pek fazla e, canım sıkılmıyor. Canım sıkılmadığı sizin için hiç sıkılıyor olabilirim biraz. Ee, e, bununla ilgili e, genelde böyle Bülent'le e, şey yaparken konuşurken... ...onun e, ya Bülent sen şimdi arabada radyo dinleyen insanları falan hiç düşünmüyorsun. Çok ağır alıntılar yaptığın oluyor. Onlar yarıda yakalayıp bunları nasıl anlayacaklar falan diye e, alıntı yapma... E, ...o kadar çok... sen ...senin söyleyecek çok şeyin var zaten... ...başkasına ihtiyacın yok... E, ...diyordum ben... ...şimdi bugün daha çok alıntı ben yapacağım... ...bülent fazla <gülüyor> alıntı yapmayabilir ama... ...ilk alıntı... ...aslında alıntıdan daha ziyade bir... E, ...şiirle başlamak... E, ...ben şiiri çok seviyorum... ...herkes bunu artık herhalde anlamıştır... ...Edip Cansever'de en sevdiğim şairlerden bir tanesi... ...e can sıkıntısını... ...can sıkıntısının sıkıntısından hiç bahsetmeden... E, anlatan e, bir e, şiir bu. Adı Alışılmış Bir Vakit Tanımlaması. E, bu alışılmış vakit tanımlamasında Duyuk Sağıroğlu'na e, armağan ediyor bunu ve şöyle başlıyor. Bir alışılmış vakit her gün geliyor sabahla öğle arası. Yaslanmışım koltuğumda, koltuğuma ağzımda sigaram okuyup bitirmişim çoktan gazetemi. Yağmur yağacak peki yağsın ve bitsin. Bir uzaklığı teraziyle ölçer gibi göğsümde yoğunlaşan, a söylüyormuş, sıkıntı ve masanın üstü karmı karışık. Şiirlerinde eski tadı kalmadı. Şimdi e, Edip Cansever şiirlerinde eski tadı kalmamasıyla can sık sıkıntıyı e, bir araya getiriyor. Enteresan değil mi aslında e, baktığımızda? Yani sıkıntı galiba anlamla ilgili e, sorgulamalara bizi e, götürüyor olabilir. Ne dersin? Yani anlam tabii ki burada önemli bir boyut ama sadece anlam da değil pek çok e, sıkıntının e, kaynağı var ve o kaynakları aslında yani dürtülerden tutalım e, sürekli bir uyarıcı bombardımanı altında tutulmaktan tutalım e, bireylerin özellikle günümüzde duramaması kendi başına duramaması ile ilgili çünkü çok yoğun bir araştırmaya göre e, Twitter'a ortalama mutlaka yedi dakikada bir bakmak gerekiyormuş. Gerekiyormuş. Evet. Yani Gerekiyor olması. Enteresan. Evet. Yani o ihtiyacı duyuyormuş. Duyuyorlar. Evet. evet İnsanla. Hatta e, ona dair böyle çok özellikle İngiltere menşeli bazı araştırmalarda mesela can sıkıntısı e, dan kaynaklı olarak mesela memurlar üzerine bir çalışma yapılmış ve e, ölüm oranı üç yıl sonrası ile ilgili ölüm oranı yüzde otuz artıyormuş. Can sıkıntısı olduğunda. Evet. Can, yani Can sıkıntısı, stres. ...düzeyini ne kadar çok arttırdığını gösteriyor... ...o değil mi? Stresinde... Hı hı. ...aslında gerçekten bütün organlarımızı... E, ...biyolojik olarak etkilediğini ...düşünürsek hakikaten... E, ...doğrudur da... ...bak hı hı. orada... ...o can sıkıntısı ile Ama deyince... bunun sebebi can sıkıntısını e, şey değil... E, ...can sıkıntısının burada bahsedeceğiz... ...aslında olumlu pozitif pek çok şeyinden de bahsedeceğiz... ...yanından hı hı. da... Tabii, ee, benim Fakat, için çok olumlu bir şey can sıkıntısı... Evet, can sıkıntısıyla baş edememe... Meselesi aslında burada stresse Evet onlar bize kaymağı. geliyorlar. <gülüyor> Değil mi? Evet. Hayatın anlamı yok canımız sıkılıyor ne yapacağız? <gülüyor> filan gibi. Evet. Şimdi e, Edip Cansever devam ediyor. Ben şiiri böyle arada sırada buradan okuyarak devam edeceğim. Sahi ne demek oluyor? Nasıl oluyor dünyası çapraz bir güneşi. Tek el birasının tadı. Çıkmalı birine filan mı uğramalı? Radyo açıyorum, açar açmaz kapatıyorum, çeviriyorum pikabı. Bugünlerde Mozart'ı seviyorum en çok. Kim ne derse desin Mozart'ı. Ve yağmur başlamadı. Bu arada sıkıntıyla yağmuru bekliyor. Çünkü yağmur hüzündür ya biraz. <gülüyor> ee, Edip Cansever de can sıkıntısından üzüntüye... E, hı hı. geçmeye çalışıyor galiba hani e, biraz evvel sana bir kitaptan bir alıntı yapıyordum sıkıntının felsefesi diye bağlam yayınlarından Türkçesini Murat Erşen'in çevirdiği Lars Svensson isimli bir psikanalistin kitabında orada hı hı. şey diyor e, yaz ve melankoli e, makalesini atıfta bulunarak şeyin e, Freud'un çok ünlü bir makale biliyorsun böyle bu e, can sıkıntısı diyor şeyde melankoli ya da e, ...depresyonla falan karşılaştırılınca... ...böyle bayağı avam kaçan bir şey diyor. O yüzden çünkü ne felsefeciler ne psikologlar... ...pek bu işle uğraşmamışlardır. Yani melankoli gibi... E, ...böyle estetik bir hali yoktur. Güzel bir durumu yoktur. Depresyondaki gibi bir ciddiyet yoktur. Sıkıntısı oldukça... Sıkıntı oldukça <gülüyor> avam bir şeydir filan. Ama Alper çok enteresan... ...programa başlamadan evvel ikisi haline konuşurken... ...bana can sıkıntısıyla ilgili... ...Rusça bir sözcük... Fakat evet. tam karşılığını e, çevrilemeyen sözcüklerin Tosca. Tosca'nın böyle anlamı üzerine konuştuğumuzda böyle varlıktan çıkma isteği, böyle sınırlarla ilgili bir durumdan bahsettiyken, böyle çıkışsızlığın devrimci potansiyeli gibi mesela e, yorumlayanlar olduğundan e, şey Yani şimdi Sovyet inisletme? devriminin sık can sıkıntısı yapıldığını <gülüyor> iddia etmek biraz abartılı olmaz. <gülüyor> Belki de ama kim bilir can sıkıntısında bir katkısı olmuş olabilir. Çünkü can sıkıntısına dair mesela antropolojik olarak da ya da biyologların yaptığı şeylerde... ...mesela korku, bunun bir işlevi var hayatımızda. Korku aslında bizi koruyan bir şey. Peki can sıkıntısının işlevini Ve bu da merak ve yaratıcılığı teşvik ettiğine yönelik. Mesela hiç canımızın sıkılmadığını düşünebiliyor musun? Şimdi bence... Ee, şimdi bu karşılıklı bir şeymiş gibi yani, yani biraz böyle yumurta mı tavuktan tavuk yumurtadan çıkıyormuş gibi. <gülüyor> ve yani merak edebilen <gülüyor> ve bir şeyler araştırmak isteyen insanların canının sıkılabileceğini düşünüyorum ben. Şimdi e, şu biraz evvel bahsettiğim o sıkıntının felsefesi kitabında Svenson çok ciddi bir e, eseri, e, eseri bitirdikten sonra çok yoğun bir çalışmadan sonra e, bomboş oturmak istemiş biraz ve e, bomboş oturup hiçbir şey yapmak istememiş ve bomboş oturup hiçbir şey yapamadığını fark ettiği için sıkıntının felsefesi üzerine bir kitap yazmış. Şimdi yani şey, e, ama zaten merak eden ve anlamaya çalışan insanlar can sıkıntısı duyuyor olabilirler mi? Yani canı sıkılan herkes bir şey de üretmiyor açıkçası. Ben evet. e, hiçbir şey üretemeyen sayısız insan biliyorum. can Öyle canı sıkılarak duruyor. Ve can sıkıntısını böyle farklı şekillerde yaşıyoruz. Can sıkıntısının o kadar çok türleri var ki. Ama mesela Türkçe bazı bu tür değişler... ...çok hoş geliyor bana. Mesela akıl hastanesi gibi... ...can sıkıntısı. Mesela canım sıkılıyor dediğimde aslında ben... ...ben sıkılıyorum demiyorum. Canım sıkılıyor... ...ya da içim sıkılıyor. Evet. Ve oradaki sıkılma... ...tıpkı Ülkü Tamir'in şiirindeki... ...o patlama şeyi gibi... ...bir etki yaratıyor. O veya e, Toska Rusça sözcükteki gibi... ...insanı sınıra doğru sürükle. Almancası ne biliyor musun sıkıntının? Can sıkıntısının. <gülüyor> Langeweil'i. Uzun zaman, zamanın uzamış olması. <gülüyor> yani... Ben de kendi ortaokul se zamanlarından hatırlıyorum. E, evin e, işte apartmanın balko, evimizin balkonunda geniş bir balkon vardı. Önünde de üç dört tane kava kağıcı vardı uzun. E, o kava kağıçlarına bakarak bütün koca bir öğleden sonrayı limonata içip çay içip e, kitap okuyarak geçirdim. Kitap okumak benim hiçbir zaman canımı sıkmaz ama her öğleden sonranın... Ee, yalnızca kitap okuyarak ve aynı yerde ve aynı şeyleri yaparak e, geçirdiğindeki zamanı uzatma hadisesi o zamanın uzaması evet. meselesi canın e, sıkılması aslında can sıkıntısı Türkçe'de biraz gerginlik ve uzunsuzlukla birleştiriliyor canı sıkılıyor ya yani birisi sıkıyor o canı evet. halbuki boring bir şeyin boring olması olması ya da langvaylık olması e, hiç de e i̇çinde gerginlik ve huzursuzluğu barındıran bir şey değil. Yani can sıkıntısını yani Türkçe insanın canı Türkçe sıkılırsa bir şey üretemez bence. Ama Langeva varsa zaman uzun geliyorsa bir şey üretebilir. Bence Türkçe, <gülüyor> Türklerin çok şey üretmemesini, canları Türkçe sıkıldığı içindir. Evet, bu aslında canın sıkılma ile ilgili böyle antropolojik yine şeylere baktığımızda... ...eskiden insanların canının daha sıkıldığına dair ya, enteresandır. Çünkü Bir durabiliriz. Şey ee, çünkü zaman hızlandıkça, uyaranlar çoğaldıkça can sıkılma şeyde potansiyeli de artıyor. Hı hı. Ee, mesela şimdi diyelim... E, ...trafikte bizi dinleyenler var, araba kullananlar ve muhtemelen yağmurda yağdığı ya, evet. için e, e, epey arttı. bir trafik olması lazım. Ve canları sıkılıyor. Onların canlarının e, sıkılmasının e, nedeni ne olabilir? Şimdi sen bana bunu söyleyince hiç bunu bunu anlatacağım düşünmemiştim. Unuttuğum bir şey geldi aklıma. Bir sosyal psikolog, e, Kanada sınırında, e, Kuzey Amerika'da <gülüyor> bir hastanede... Bekleme odası. Bütün hastanelerde öyle beklenir biliyorsun. Yani böyle işte ne olursa olsun bir şey vardır. Yani zamanında e, bakmaz hastalara doktorlar falan. Biraz beklersin. Şimdi orada iki tane kızılderili var. Kızılderililerde aklımız hemen Cikoko West filmlerindeki kızılderililer gelmiyor. Mesela kafalarında tüylerle oturmuyorlar. Bayağı kot şort, orada oturuyorlar. E, i̇ki üç tane de beyaz Amerikalı var. Ee, Beyaz Amerikalılar çok böyle Onlar da beklemiş herkes bekliyor filan Onlar biraz böyle canları sıkkın bir şekilde e, do Ayakta dolanıp duruyorlar Telefonla konuşuyorlar işte al almadı beni Şöyle benim zamanım kıymetli falan da Filan da Kızılderil'den öyle sakin Sakin orada oturuyor sosyal psikolog da Merak ediyor ne olduğunu e, Neden onlar bu kadar belki, e, Daha sonra Onlardan aldığı cevapla şimdi söyleyeceğim Şeyle daha sonra bir çalışma ...yapıyor ama yapacağı çalışmanın sonuçların... kızıl Kızıldarı'ların verdiği cevap... ...önemli aslında. Gidiyor diyor ki... ...yani siz de beklemiyor musunuz? Evet bekliyoruz diyor. Peki... ...siz niye sıkılmıyorsunuz bekliyor olmaktan? E biz diyor... E, ...bekliyor ama hiçbir şey yapmadan burada oturuyorsunuz... ...bir şey yapmıyor değiliz ki diyor... ...benim kafamdan şu anda bir sürü şey geçiyor... ...ben başka bir yerde olsaydım da... ...yine kafamdan bir sürü şey geçecekti. Güzel. Neden yani ben şimdi... ...burada duruyorum diye... ...sıkılıyor olayım ki... Orada durmakta burada durmak arasındaki farkı bana söyleyin. Yani bir şeyleri kaçırdığını zannetme evet, sıkıntısı aslında tabii. modern insanın can sıkıntısı ile ilgili. Engellenme, ilgili engellenme şeyleri engellenme. kaçırma. Evet. Yarın sabah erkenden kalkıp işe gitmek zorundayım bu gece gidip yerlerde eğlenemiyorum. Sanki evet. eğlenmek zorunda. Hı hı. Ya da gibi. sürekli eğlenmek zorunda. Ya da sürekli sanki. eğlenmek zorunda. Haz Zazen... olmak zorundaymış gibi. Benim böyle e, başıma e, böyle Boğaziçi Üniversitesi'ne Üniversitesi ders verirken şöyle bir şey gelmişti. Bir öğrencim, hocam dersi biraz daha eğlenceli anlatabilirsiniz demişti. Çünkü çok dersin teorik bir kısmına eşliyorduk. Ve ben de böyle içimden e, eğlenmek istiyorum. Peki öğrenmek eğlenceli gelmiyor muymuş bu çocuğa? Demek ki ya da Demedi. her zaman eğlenmesi gerekiyor. Yani derste de eğlenmek. Sadece sinemada, Gülerek kafede. öğrenmek diyor de, yani. Değil mi? Böyle hani hep, filmler var değil biz de eskiden. Hem düşündük... Neydi? Hem güldürüyor hem düşündürüyor mu? Gibi... Sen, senin öyle yapmanı istemişler. Yani. <gülüyor> evet. Hem güldür hem düşündür. Ki modern şeyi oraya doğru evrilmiş durumda yani. Bütün şeyde bir öğretmen, bir talk showcu gibi. Her zaman dikkatlerini çekmeli. Aslında e, buradaki böyle e, şeye bakarken... E, ...bu e, kapasite... ...ya mesela şimdi can sıkıntısının şeyi oyalanamamak. Bir şeylerle oyalanamamak. Şimdi günümüzde artık öyle bir noktaya geldi ki... ...ben oyalanamıyorum... ...sen beni oyala... ...ve bu ihtiyaç mesela internette gezinmek... ...bir can sıkıntısı ifadesi... Evet, ...sürekli televizyon izlemek... Ee, ...ve televizyon izlerken de... ...canımız sıkıldığında insanların... ...öyle bir araştırma yapılmış, en çok yaptıkları şey... ...televizyon açmak... ...ve televizyon e, fakat... ...kanalı değiştirirken de bir şey bulacağı... ...umuduyla değiştirmiyor... ...sadece değiştirmek, bir şey hı hı. çıksın... ...oradaki e, şey mesela... Beklemediği için de çıkmıyor... Evet. ...ve orada böyle duramamak evet. o, o duyguda... ...şimdi can sıkıntısı... ...ye ön <gülüyor> bir şey varsa... ...evet tabii... <gülüyor> ...ya kaçırır onu. Evet. ...ve mesela şimdi sosyal medyada biz programın duyurusunu yaptığımızda... ...bir e, Twitter kullanıcısı... ...ah işte benim beklediğim program işte... ...çaresizliğe çözüm... ...öyle bir şey bahsetmiştim... ...aslında çaresizliğe çözümü psikologlar önerdiği şey şu... ...çaresizlik diyorum... ...can sıkıntısı... Bu da e, dil suçmesinin burada bir anlamı olmadı. <gülüyor> Can sıkıntısını e, e, tahammül edebilmek. Can sıkıntısının geçirecek tek şey o. Çünkü orada o duygu bize ne söylüyor? Canımızın sıkılması bize ne anlatıyor? Ve bu da enteresan bir şey. Mesela psikoloji literatürüne son yıllarda girmiş bir terim var. Duygu durumu körlüğü. İnsanlar duygularını tanı anlayamıyorlar. Duyguların ona ne söylediğini bilemiyorlar. En çok da de depresyonda hastanan şey bu. Evet. Yani e, duygu e, e, şey kısırlaşması, fakirleşmesi deniyor. Hı, evet. Özellikle e, ciddi e, melankolik depresyonlarda. Bu, bunu evet. Bu, Ama öyle bir bu o, o var. değil. Ayrıca bir de duygu durumu evet. körlüyor. Yani Hı -hı. ne yaşadığını, oradaki duygusunun ne olduğunu, ona ne söylediğini Hı -hı. kulak veremiyor. Canım sıkılıyor. Niye canı sıkılıyor bilmiyorum. Bilmiyor. Zaten asıl problemde evet. can sıkıntısında kriz şeyde o. Ne yapacağını bilmiyor. Mesela şöyle Niye şeyler... can sıkıldığını da bilmiyor. Hı hı. Ne yapacaksın bilmediği gibi. Hatta yani şöyle diyor mesela... E, ...evde kalmak istemiyorum... ...ama dışarı çıkmak da istemiyorum. Şimdi bu böyle bir açmaz. Evet. Şimdi ne yapacak? Televizyon açmak... televizyon izlemek istemiyorum... ...ama başka bir kitap okumak da istemiyorum. Şimdi bu can, bununla baş edebilmek için... ...oradaki duyguyla baş başa kalabilmek gerekiyor. O can sıkıntısı... E, ...böyle psikodinamik açıdan... ...bize birkaç şey söylüyor. Birincisi... ...bastırdığımız bir şey mi? ...bastırdığımız bir duygun var orada... ...gerçekte yapmak istediğimiz. Onun yerine can sıkıntısı geçti. Evet, geçiyor. Ya da e, oradaki duyguyu... E, ...böyle yaşayamamak, ifade edememekle ilgili bir şey mi? Mesela buna dair böyle kuramlara baktığımızda... E, ...varoluşçular, biraz daha senin programın başına gibi ...anlam meselesi... ...eğer anlamsız buluyorsa insan... ...bir yerde olmayı... ...ya da o anki durumu yaşadığı şeyi... ...o zaman can sıkıntısı... E, ...tetikliyor... ...ya da kendi değerleriyle uyumlu bir ortamda değilse... ...ya da bizi ilgilendirmeyen bir şeyler konuşuluyorsa da... ...ve orada durmak zorundayısak da... canım sıkılıyor değil mi? Buna da tahammül edemiyoruz... <gülüyor> ...yani e, illa bizi ilgilendiriyor olması lazım... ...bize keyif veriyor olması lazım... Evet. ...ve can sıkısına verdiğimiz tepkiler de böyle enteresan... ...ya dışa dönük oluyoruz... ...ya içe kapanıyoruz... ...dışa dönük olduğumuzda sürekli konuşma, hareket etme... Ee, ve bazen böyle hipomanide gördüğümüz ya da manik durumda gördüğümüz anlamsız şeyler ki Ülkü Tamir'in şiirinde de anlamsız gibi gözüken ama gerçekten anlamlı olan hı -hı. şeyler. Şey, ya e, da içe kapanıp e, arzuyu yok olan bağlantımızı, orada bir arzu var can sıkıntısını geçirecek. Arzulamayarak, o arzuyu öldürmeye çalışarak, içimize gömülerek o sıkıntıyla hı -hı. baş etmeye çalışıyoruz. E, şey e, hani maniyi aslında tabii ki e, bipolar bozukluk, mani, melankoli, e, başka türlü esas olarak tarif ediliyor ama şeyin çok güzel de bir tanımı yok mudur e, Freud'un yine bununla ilgili olarak yani mani, melankolinin bir kompensasyonudur yani evet. ve e, can sıkıntısı, sıkıntını yapacağını bilememek, e, huzursuzluk, gerginlik ve e, şeyde e, depresyonu çok ciddi olan bir şey ve bunun kompensasyonu olarak da aşırı neşelilik hali, tabii, ve onu ve bastırmayı, şey, evet bunu kompanse etmek, telafi evet. etmek için evet. tarif ettiği bir şey. Ve ben sana şimdi yine devam ediyorum aynı şiirden. <gülüyor> Diyor ki ben etilerde oturuyorum. Herkesin bir adresi olmalı. İniyorum yokuş aşağı her gün. Denize uğramadan yapamıyorum. Öğleyle akşam arası. Akşamla öğle arası. Alışılmış vakit usul usul bitiyor. Açıyorum hafifçe kapalı dudaklarımı. Şimdi yavaş yavaş akşamleyin bir şey yapacak o. Can sıkıntısı o yüzden azalıyor. Çünkü şeyde eee öğleden evvel kimseyi rahatsız etme hakkını kendinde e, bulamıyor e, ve sonra işte akşam üzeri e, bir yerlere gidecek ama nereye gideceğini de kendi başına hani dedin ya sen demin dışarı çıkmak istemiyor içeride kalmak istemiyor Edip Çensever de bunun şiirini yazmış bir, bir çıkmalı diyor birine filan uğramalı sonra devam ediyor Turgut Eron ne arkadaşı biliyorsun <gülüyor> şey diyor nereye Turgut'a zormalı iyi bilir o Elinde limonlu votkası Çünkü artık Turgut'un canı sıkılmıyordur. Elinde limonlu vodkaşı vardır ve sıkıntı azalmıştır. O yüzden Turgut bilir. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda en son bu diziyi şiiri buradan e, şey yapmak için kapatmak için şöyle diyorum: bir şeyler atlayarak e, ederek e, işte artık çıkıyorum yani evden işte Turgut'a gidiyorum. Yağmur nasıl sayamadı? Güzel. <gülüyor> <Güzelmiş. gülüyor> Ve böyle bir e, enteresan bir deneyde şimdi böyle aldığım notlara böyle baktığımda İngiltere'de yine bir deney yapılıyor. Deneyde gönüllü denekleri boş bir odaya kapatıyorlar. 15 dakika. Ve diyorlar ki yapabileceğiniz burada tek şey var bir ip var. Bu ipi çekerseniz ayak bileğinizden elektrik verilecek. Hı hı. Ve çoğu çekiyor biliyor musun Alper? <gülüyor> yani <gülüyor> sıkıntıdan can sıkıntısından <gülüyor> <gülüyor> ipi çekip kendine elektrik veriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya yani can sıkıntısının e, bu tür böyle şeyleri yani... self destructive kendine zarar verecek şeyleri bile olabiliyor yani. Evet. E ve merak tabi buradaki tabii. E, oradaki şey ve o onla baş edememek duramam e şimdi ilişkilerle ilgili yapılan bir çalışmada çok uzun yıllar boyunca bir ilişki içinde kalmış evli adamlara kadınlara yani işte çeşitli psikolojik sosyolojik bir sürü sebep de mutlaka bulursun yani işte abi ki ahlaksız da dersin e, annesiyle e, ödepel çatışma işte babayla ödep ödepel çatışma dersin elektrik kompleks dersin falan ama sonra bu insanlara soruyorlar 15-20 yıllık e, evlilere eee karısının kocasını aldatmış. Niye aldattın diye ortak olarak verilen en çok verilen cevap merak ve can sıkıntısı oluyor. <gülüyor> Yani e, çünkü yani işte bak merak ve can sıkıntısı. Aynen. Merak eden, canı sıkılan merak ediyor. Merak eden bilmediği için canı sıkılıyor ve bulmaya çalışıyor. Çok enteresan. Yani Aynen. uzun bir şeyin içinde, rutin bir, e, bir şeyin içinde kaldığında e, bunu o zaman çalışmak olarak da algılıyor. Yani 9'da altı arası devamlı aynı işi yapıyor olan bir insanın... <gülüyor> E, ...canının sıkılmaması... Zaten ...hayatın... Şey gel ...mümkün değil, evet. korkunç bir şey... ...yani aslında çalışmak denen şey... ...Russell çok güzel söylüyor... Yani ...çalışmak zannettiğiniz kadar... E, önemli bir erdem değildir diyor... ...yani abartmayın <gülüyor> çalışmak... ...iyi bir şey değil... E, ...zaten o kadar iyi bir şey olmuş olsaydı... E, ...Naziler toplama kamplarının... ...tepesine şey yazarlar mıydı... <gülüyor> ...çalışmak özgürleştirir diye... ...evet... <gülüyor> Ve zaten e, can sıkıntısı üzerine konuşurken de mesela hatta e, böyle senin çocuklar da buradaydı. Onlara da sorduk canınızı sıkan şeyler neler evet, diye. Ortak şeyde rutin. Rutin dediler evet. bir de bilmiyorum dediler. Evet oradaki e, rutin zaten e, ilgisizliğin de akıştan kopmanın da en temel şeylerinden birisi. Kendi becerimi, becerimizin çok altında e, bir işle uğraştığımızda hep aynı şeyi yaptığımızda gün içerisinde ve rutini bozmadığımızda ...canımızın sıkılmasından daha doğal bir şey yok. Evet. Yani o can sıkıntısını giderecek olan şey... ...çünkü bir süre sonra artık... E, ...böyle ilgi azalıyor... ...şey azalıyor... E, ...asıl böyle bir canımızı sıkma, sıkmamız... ...engelleyecek şey... ...arttırmak yani zorluk... ...mesela öyle bir iş olduğunda bir şey ve geri dönüş... Evet. Alabilmek... ...o yüzden zaten ya iş değiştiriyorlar... ...ya kariyer değiştiriyorlar filan. Şimdi galiba e, birazcık... ...bir ara Hı. vermemiz gerekiyor. İlgi pop'tan yine... E, Bizim e, Eylül ve Temmuz seçtiği İngiliz e, e pop'tan bir Iron Board şarkısı var. Ama ben bu şarkıyı çalmadan önce siz, e, elimdeki kitapta da e, bu kita şeyin e, sözleri var. E, hızlıca çok kısa sözleri var. Türkçelerini, Türkçesini okuyorum şeyin. E, Einbord şarkısının sözlerini. Sıkılıyorum, sıkılıyorum. Sıkıcılık başkanıyım. Bıktım. Beni bağla bağlayan her şeyden bıktım. Her şeyden yakınanlardan bıktım. Tüm aptallardan bıktım. Sıkılıyorum. Geceliğin uyuyuncaya kadar sıkılıyorum. Gündüzleri kendi kendimi sıkıyorum. Çünkü sıkılıyorum. Sıkılıyorum. Sadece bir başka bir pislik sıkıntı. Devam ediyor Tekrar merhaba e, Kaldığımız yerden devam ediyoruz Normalin sınırlarına Bülent Usta ile birlikte ben Alper Asanoğlu Sıkıntı modern insanın ayrıcalığıdır Diyor e, Svensson bu kitabında Hı. Hı. E, Kierkegaard'da e, Tanrılar sıkıldıkları için insanları yarattılar hmm. <gülüyor> diye yazıyor. E, Adem'i yarattıktan sonra Adem'in de canı sıkıldığı için Havva'yı yarattığını söylüyor. Yani aslında yaratının <gülüyor> e, can sıkıntısından kaynaklandığını e, söylerken de aslında söylemenin de e, mitolojik yollarından birisi herhalde e, olsa gerek bu. E, ama e, bu can sıkıntısıyla ilgili olarak ben biraz sonra burada e, bulacağımı e, düşünüyorum. Şimdi e, kaybettim çünkü. Şey Akedya e, eski Yunancası Akedya şeyin ve aslında e, karamsar haleti ruhi üzüntü ve kaygı ...anlamlarına gelen bir kelime. bundan türetiyorlar... Hmm. E, ...can sıkıntısını. Hmm. Yani e, o, o, Latincedeki... ...anlamı hmm. da e, o. Ama tabii e, ne İngilizceye... ...ne şeye, e, Almanca'ya ...bu şekilde e, geçmemiş. Ben Pessoa'ya bir ara uğrayacağım. Bir de Kafka'ya ama sana bırakıyorum evet, şimdi. Ben e, böyle can sıkıntısı deyince... ...ilk akla gelen şey aslında çocuklar. Evet. E, en çok canları sıkılanlar... E, ...onlar olsa gerek. Çünkü onların da... Anda kalma ile ilgili bir şeyleri var. E, yetişkinlere göre, büyüklere göre daha çok anda kalan varlıklar. Çünkü bizim anılarımız, e, belleğimiz, e, bizim sürekli anda kalmamızı engel oluyor çoğu zaman. E, ya geçmişi ya geleceği dair kaygılarımız. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum tabi. E, anda kalmanın iyi bir şey oldu. Yoksa bu dizin dört bin yıldır kadim e, felsefe anda kalabilmek için bu kadar evet. çok uğraşmazlar. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü anda kalmak e, böyle, böyle geçit alt terapide de filan böyle en çok ya evet, da psikolojide e, bir iyi oluş şeyi aslında. Çünkü ge geçmişi ve geleceğe dair düşünme elbette bir yere kadar gerekli ama sürekli geçmiş ve geleceğe dair şeyler düşünmek bir kaygı e, bozukluğuna da. Yol Ama işte onlar hayatta kalmış biliyorsun değil mi? Evet. Yani mağaradan çıkarken dışarıda vahşi bir evren olup olmadığıyla ilgili bir gerginlik yaşamaz da öyle elini kolunu sallaya sallaya çıkarsan yok olursun. Evet. Yani geçmiş işte iki, üç gün önce şöyle bir Tabii. sıkıntı olmuştu. Şimdi acaba yine var mıdır acaba biraz daha dikkatli olsam mı diyenlerin torunları değil miyiz biz? O yüzden anda kalamıyoruz evet. zaten. Evet, işte anda anda kalmanın oranı ya da şeyi ya da e, tabii o kişiye göre bizim normalin sınırlarında ne, ...nereye kadar normal nereden sonra anormal bunu konuşuruz. Bize gelir. oluyor galiba sonra. <gülüyor> evet. Ama çocuk psikolojisinde böyle temel şey çocuğun e, can sıkıntısına dayanma kapasitesi bir e, e, ...bir sağlık şeyi olarak gösteriliyor. Yani mesela günümüzde de tam tersine anne babalar. Çocukların can sıkıntısına karşı o kadar duyarlılar ki canları sıkılmasın diye her şeyi e, yapabiliyorlar. Yani sanki can sıkıntısına tahammül etmeleri anne babaların da çocuklar kadar güç bir şeymiş gibi. Ve sürekli ellerine iPad'ler, telefonlar yeter ki canı sıkılmasın. Çünkü can sıkıntısı... Ya 7 yaş, neden 7 yaşında okula başlıyoruz? Aslında çocuğun e, 45 dakika boyunca e, canı, canı sıkılmasına rağmen... Orada o sıkıcı dersi dinleyebilme kapasitesine ulaştığı zaman aslında yedi yaş. Yani beş yaşında bir çocuğa hayat bilgisi ya da matematik ya da işte bir sayfa boyunca düz çizgi çizmeyi beceremiyorsun. Çünkü o can sıkıntısına bu saçma şeye katlanamıyor. Aslında büyümek can sıkıntısına katlanabilme becerisi evet. edinmekte aynı Tabii. zamanda galiba. Tabii. o Yani gelişimin parçası o sıkıntıya. Evet katlanabilme, dayanabilme. Erişkinsin ve canım sıkılıyor diyorsan e baya ergen bir tavır değil mi? Yani orada ben böyle yine şeyi suçlamak tarafı Günümüz insan Çünkü o kadar çok. Şimdi can sıkıntısı iki tane şey var temel. Ya uyaranlar çok az ya da uyaranlar çok fazla olduğunda sıkılıyoruz. Mesela AVM'ye gittiğimizde her yerden müzik, nesneler, objeler, gürültü uyaranlar çok ve bir süre sonra sıkılabiliyoruz. Evet. Ya da uyaranlar çok az olduğunda ee, ...bir yolculukta, bir şeyde çok böyle sıkılmaya başlıyoruz. Yani uyaranın azlığı ya da çokluğuna göre. Ve günümüzde uyaranlar çok fazla. Özellikle çocuklar için. Ve bu uyaranların fazlalığında mesela daha önce de konuştuğumuz hiperaktivite... ...mesela günümüzde çocukların en önemli hı hı. meselelerinden birisi. Bu tabii beslenmeyle, başka şeylerle de çok ilişkili bir konu. Ama o da e, sıkılmayla ilgili. Bana ilaç firmalarıyla da ilgili gibi geliyor. Evet, bir ilk hatta programda bunun üzerinde böyle örnekler vererek konuşmuştuk. Evet. Ee, ve ilaç piyasaya sürekli bu konuyla ilgili. ilaç ve can sıkıntısı e, tıpkı böyle daha önce konuştuğumuz üzüntü gibi sanki tahammül edilmemesi gereken bir şey. Evet. Olmaması gereken. Evet, bir sanki şey. bir bir e, bir sağlıksızlık, eksiklik, bir eksiklik. hastalık. Evet. Normal veya... olmayan bir şey. <gülüyor> yani sınır yani normalin sınırlarını daraltmanın yine bir yolu. Canın ha. mı sıkılıyor? yani e, sen aslında doğrusunu söylüyorsun e, e, şey ben hep, hep bireysel kısmında sen sosyal kısmında kalıyorsun bu anlamda doğru yapıyorsun <gülüyor> çünkü aslında e, yani bireyi Tabii ben de şu, o amaçla yapmıyorum. Birey sorumludur canı sıkılıyorsa yoksa <gülüyor> e, hayat o kadar güzel sen nasıl sıkılırsın gibi bir şey değil. Ama e, e, evet etrafta bu kadar çok uyaran sosyal uyaranlar bu kadar çok olduğunda bir kişinin <gülüyor> de e, tek bir şeye odaklanıp uzun uzun onunla uğraşmasını <gülüyor> beklemekte saçma bir şey haline geliyor. Daha doğrusu yani e, saçma olmuyor da beklediğimizde. Bunu yapamıyor durumda olabiliyor. Evet. Bu da en çok çocukların yapamadığı bir şey. Tabii ve mesela şimdi bunu bekleyememe yapamadığı durumu şey enteresan. Ben çok sayıda öyle kişiye tanık oluyorum. Mesela bir filmi baştan sona izleyemiyor. O at... sırada başka şeyler yapıyor evet. değil mi? Yok yok böyle şeye ileri sarıyor. Ha, evet. Mesela internette bu da çok kolaylaştığı <gülüyor> için atlayarak <gülüyor> ya da bir <gülüyor> kitabı atlayarak okumak. Evet, evet, bir filmi, evet. at... o, filmi atlayarak izlediğinde o filmi izlemiş olmuyorsun. Biliyorsun sözine... hızlı okuma kursları vardı eskiden. Evet, Hala ben bilmiyorum. Vudel'in çok komik bir esprisi vardır bununla ilgili biliyor musun? Diyor e, işte Vudel'in bir hızlı okuma kursuna gidiyor. Sonra da e, çok kısa bir sürede, e, sürede şeyi okuyor. Savaş ve Barış'ı okuyor. <gülüyor> ee, e, nasıldı diyorlar kitap nasıldı diye soruyorlar ee, e, ne konusu neydi bilmiyorum ama Rusya'da geçiyor diyor şimdi <gülüyor> ancak bu kadar yani hızlı okuma o kadar çok acele bir şekilde yaparsan <gülüyor> evet, ancak Rusya'da geçtiğini evet. fark edersin yani e, halbuki oradaki güzellik şey değil ki yani ben hatırlarım bir kitap çok hoşuma gittiyse yavaşlarım bitirmem hızlı hızlı okumam kapatırım beklerim filan yeniden yani niye bitsin ki Değil mi? değil mi? Yani daha yavaş olsun. Yavaşlasın isterim. Hı hı. Güzel olan bir şeyin yavaşlamasından daha güzel bir şey yok. Neden sonuca ulaşmak zorundayım? Yani bu başarı ve beklentisi acaba mesela o kitabı bitirmemle, bitirmediğim kitabı, kitabı bitirmemiş olmak da. Bir beceriksiz, başarısızlık belki. Hı hı. Bir evvel bir şeyleri yapmak. Projeyi hı hı. ne kadar hızlı bitirirsen o kadar. Hı hı. Kitap okumak bir proje değil ya da ne bileyim ben. Hı hı. Bize gerçekten haz verecek şeyler ama gayet hı hı. anlamlı hazlardan bahsediyorum. Hı hı. Yani ee, bunu bu şekilde kullandığım için e, yanlış anlaşılmayacağım umarım ama e, hayatını erken boş olarak yaşayan insanlar haline dönüşmememiz lazım bence. Evet. Ve e, mesela şimdi bu çocuklardan e, söze girdik ki Edwin Phillips'in bir çocuk danışanı kitaplarından birisine geçiyordu. Diyor ki ben sıkılmayı bilmiyorum. <gülüyor> e, çünkü annesi babası ona e, sıkılma şeyi tanımamışlar. Sürekli yani oyuncaklar, işte yiyecekler, canı ne isterse o an. Fakat işin e, ilginç tarafı kendi arzusunun ne olduğunu bilmiyor. Ve o çocuğun, öyle bir çocuğun okula gitmesi, başka insanların arasına karışması ve sürekli o can sıkıntısı e, ve taleplerinin karşılanması, karşılanamaması onda çok büyük sorunlar yaratıyor. Hı hı. Çünkü gerçekte arzusunun ne olduğunu bilmiyor. Hep anne babası onun arzusu ne olabileceğini tahmin edip ...onun can sıkıntısını önleyecek bir şeyle karşılığına çıkıyor. Bana şöyle geldi biraz senin bu hastayı anlatınca... ...yani bana böyle bir çocuk gelmiş olsa... ...benim e, e, düşüneceğim şeylerden bir tanesi... ...tabii ki yani işte dedim... ...Filip's e, <gülüyor> yanlış düşünüyor anlamında değil... ...düşüneceğim şeylerden bir tanesi... E, ...aslında bu çocuğun durmaksızın sıkıldığı... ...çünkü neyi istediği ve neyi ettiği şeyi... şeyi e, bilim, ...bilemeyecek hale getirilmesi... ...onun... Ona hiç neyi istediğinin sorulmaması ile ilgili bir şey ve bunu istemesi bir şey istemesi ve anne babasının sunduğu şeyi istiyor olması ve onu severek yapıyor olması ile ilgili büyük bir baskı görmesi ile ilgili olsa gerek. Hı hı. Bu, hı hı. Ve onu yaparken canı sıkılırsa ve can sıkıntısı canının sıkıldığını da söylerse bununla ilgili büyük ihtimalle çok olumsuz geri bildirimler alıyor. Ve hı hı. bunu bu durumda da e, bastırmak zorunda duygularını duygularını bastırdığın zaman da. İşte, duygudurumu e, bir oluyor. Evet, evet, evet, demin söylediği şey oluyor. Duygudurumu hı hı. körlüğü oluyor. Hı hı. Yani ne canın can sıkıntısını da bilmiyorsun... ...ama hı hı. arzuyu da bilmiyorsun. Hı hı. Ve o zaman da... Bir paket olarak geliyor yani. Acaba dışarı çıkmak istemiyorum ama evde kalmak da istemiyorum... ...olay varıyor. Evet. Yani ne istediğini aslında orada... E, ...anlayamıyor. Evet, yani, tabii. Kişi. Çünkü e, kendisinin... E, yani uyum sağlamak ve uyumlu olmak, e, düzgün insan olmak, uslu olmak. Dikkat eder misin? Türkçe'deki <gülüyor> kelime uslu, <gülüyor> e, akıllı olmakla eş değer bir şey. Ay çok uslu çocuk dedikleri şey, e, çocuk aslında kenarda hiç anne babasına sorun çıkartmadan sessiz sakin oturan çocuk değil mi? Evet. Uslu oluyor. <gülüyor> Us ne? Akıl. Yani anne babaya sorun çıkarmadan saksı <gülüyor> gibi oturuyorsan. Uslusun sen, akıllısın. Halbuki <gülüyor> çocuk usunu kullanmaktan vazgeçtiği için. <gülüyor> yani kelime aslında ussuz. Aa ne kadar ussuz bu çocuk. <gülüyor> Değil mi? Evet. Ve aynı O şey... zaman da bilmiyor yani dışarı çıkınca ne yapacağını. Tabii ve aynı durum mesela can sıkıntısında çocuğun tahammül edemiyor anne baba. Ağlamasını da tahammül edemiyor. Sus bakayım. Sürekli ve bu sefer de kendi duygularını çocuk yaşayamıyor, sindiremiyor. Ya yani bir süre ağlayabilir. bunu <gülüyor> ağlamak sanki ağlayınca ölecekmiş gibi. Yani o kadar bir bir panikle anne baba evet, yaklaşıyor. Evet. Ben bunu terapilerde e, kim söylemişti unuttum. E, hani vardır ya bizim terapi odalarımızda mutlaka peçeteler vardır ve <gülüyor> işte belirli bir zaman dururuz. Danışanımız ağlarsa <gülüyor> ağladı zaman ya kendileri uzanırlar tecrübeli e, danışanlarsa kendileri bir oradan bir peçet alırlar ya da biz onlara bir şey uzatırız. <gülüyor> e, karşısındaki hastasının danışanının acemi terapistlerin çok düştüğü bir tuzak. E, ağlıyor olmasına tahammül edemedikleri için evet. panikleyip çok hızlı bir şekilde peçete hı hı. ve bir serpak uzatmaları yani çünkü ah onu dememem gerekiyordu Marco peçete uzatmaları hı hı. E, neden çünkü e, e, peçete uzattığında ne istiyorsun sil gözden artık ağlama diyorsun değil mi dolaylı olarak hı hı. çünkü bir terapist olarak senin ağlıyor olmana tahammül edemiyorum evet. ne yapacağımı bilemiyorum baş demiyorum bu duyguyla hı hı. muhtemelen kendi duygusuyla da evet edememek bir evet. sorun olabilir ve burada anne babalar zaten yaygın olarak... ...hiperaktivitede, kaygı bozukluklarında... ...bu kadar günümüzde artıyor olması... ...biraz o duygularla, kendi duygularımıza... ...kurduğumuz ilişkiyle ilgili. Ve bu data çocukluk dönemine kadar uzanıyor. Ve o sıkıntı, can sıkıntısının böyle bir bekleme süresi. Mesela o sırada çocuk, çocukları böyle yapılan çalışmalarda... ...bir şey arzuluyor ama onun ne olduğunu bilmiyor henüz bir arzu var o kesin. Hı hı. Fakat o o arzuyu bekleme süresi aslında can sıkıntısı. Bir annevel ee, onun ulaşma isteği. Evet ve orada zaten yaratıcılık da orada ortaya çıkıyor. Mesela ben böyle yeğenimle oyunlar oynarken böyle sıkılıyor oyunda. Hı hı. Fakat ona böyle oy, oyunu beraber icat ediyoruz. Mesela o icat etme süreci aşaması o can sıkıntısına şey yapıyor. O can sıkıntısı bize bir oyun yaratmamızı sebep oluyor. Tabii e can sıkıntısı zaten o yüzden zanneden yani en başta aslında olumlu yanları çok demiştin ya aslında hı hı. yani ben e, çok net bir şekilde can sıkıntısının e, çok olumlu bir şey olduğunu e, hı hı. düşünüyorum benim ilk yazdığım e, şey kitap. Ee, bir terapistin arka bahçesinde can sıkıntısı ile ilgili bir e, bölüm var. Şimdi ben e, nedense can sıkıntısı ile ilgili şeyi anlatırken kendi kitabında o yazdığım bölümü okumadım ama başlığının şöyle bir şey olduğunu hatırlıyorum. Bir yaratıcılık dürtüsü olarak can sıkıntısı yani e, bir şeydir. Çok iyi bir dürtüdür bir şey yaratabilmek için ama yaratacak. İstek ve potansiyelin ya da potansiyel de demek çok haksızlık bence. Ey daha önce çocukken sen tam da senin söylediğin şeyin o çocuğa verilmiş olması lazım. <gülüyor> Canın sıkıldığında bir şeyler yaratabilme olanağının ona solunması. <gülüyor> ee, hem olanağının hem zamanının hem de e, canı sıkıldı. O o yani bunlara böylece asosyasyonun sağlayabilmesi için. Canı sıkılan çocuğa tak diye eline bir şey verirsen, tak diye bir şey verirsen can sıkıntısının giderilmesi konusunda da canı sıkıl canı sıkılıyor dediğinde dışarıdan bir şey beklemeye başlıyor. Evet. İşte ben, Kendisinin bir şey yapma tabii. olasılığı yok. Evet, bu sefer öğretmeni şey diyebiliyor. Hocam çok e, eğlenceli anlatabilir misiniz dersi? Çünkü o Orada evet. aslında derse eğlenceli hale o getirebilir. Tabii ki evet. Orada bunu. Bunun için derse eğlenceli hale getirmek deyince bir yazıda rastlamıştım. Böyle eskiden İngiltere'de e, böyle akademilerde çok uzun konuşmalar olurmuş. Birisi bilimsel sunum yaptı. 5 saat, 6 saat, 8 saat bir şey anlatıyor. Hı hı. Ve profesörlerden birisi böyle çok sıkılıyormuş bu şeylerde. <gülüyor> Ve bir oyun bulmuş kendi kendine. E, önce bir parmağını vuruyor, sonra iki, iki, ikinci parmağını, diğer parmağını iki kere vuruyor, üç kere. Ve bunu değişik kombinasyonlarda yapıyor o sıkıntısını. Fakat sonra şunu fark ediyor, daha iyi duyuyor. Yani algısına bir serbestlik oluyor. Hmm. Ve e, oradaki anlatılan şeylerden işine yarayacak cümleleri daha iyi yakalayabiliyor. Çünkü bu hareketi yaparken beyinsel aktivitesi burada zor bir şey yapıyor aslında. O rutini bozan bir şey yapıyor. Hmm. Ve daha iyi du duymaya başlıyor. ...oradaki söylenen şeyleri... ...çünkü beyinsel aktivitesi yüksek düzeyde çalışıyor hı -hı. o sırada. Enteresan. Ee, yani oradaki o sıkıcı şeyle... ...nasıl baş edebildiğimiz... ...onu baş edebilmemiz için bu tür böyle oyunlar... ...geliştirebiliriz, oradaki anlatılan şeyi... ...başka bir kulakla dinleyebiliriz diyor... ...bu bizi daha yaratıcı... Da şey hale getirebilir. Yaratıcı diyoruz ya. İnsanlar hep zannetmesin aslında. Yaratıcı deyince illaki böyle kitaplar yazmak, şiirler evet, yazmak, evet. bilmem ne filan değil. Hayal kurmak da bir yaratıcılıktır. Tabii yaşamak. Düşün. Evet. Yaşamanın kendisi bir şey yaratmaktır Hı -hı. zaten. Yani hiçbir şey yapmadan oturuyorsunuz ve saatlerce düşünürsünüz Hı -hı. ya da hayal kurarsınız. Bu yaratıcılıktır. İllaki e, zamanımı boş harcadım, hiçbir şey yapmadığım gibi bir şey e, e, söz konusu aslında o yüzden e, can sıkıntısı bazen de bir sonuç olmuyor mu? Hı yani hı. E, canı aslında insanın sıkılabilmesi için o sırada yaptığı şeye bir e, yaptığı şeyi yorumlaması lazım hı hı. E, ve olumsuz bir yorum yapması lazım o şeyle ilgili olarak. Hı hı. Evet. Yani bu beni ilgilendirmiyor demek mesela. Şimdi bu yaratıcılık meselesine gelince can sıkıntısı denince akla gelen e, botlar. ...Botler'in işte Paris Sıkıntısı diye hı hı. bir kitap böyle çıkmıştı. Daha önce Can Sıkıntısı adında bir, öyle bir şiiri de var. O Paris Sıkıntısı da şöyle bir şeyden bahsediyor. Bir şiir gibi. Kendi kendimden de başka hiç kimseden de hoşnut değilken... ...gecenin sessizliğinde... ...mesela burada kendi kendimden de başka hiç kimseden hoşnut olmama... Hı hı. ...gecenin sessizliğinde, yalnızlığında kendimi bağışlamak... ...biraz da gururlanmak isterdim... ...sevdiklerimin ruhları... ...şakıdıklarımın ruhları... ...bana güç verin, tutun beni... ...beni yalandan, dünyanın... ...o baştan çıkarıcı pisliklerinden... ...kurtarın, siz de... ...ulu tanrım, izin verin... ...birkaç güzel dize yaratayım da... ...insanların en aşağılığı... ...olmadığımı, <gülüyor> hor gördüklerimden... ...aşağı olmadığımı... ...kanıtlayabileyim kendime... ...mesela buradaki sıkılıyor... ...insanlardan, dünyadan... Onları da aşağılıyor çünkü kendisini de aşağılıyor ama. Tabii sıkılıyor. Musun? Ve e, öyle bir şey yazayım ki diyor, dize yaratayım ki insanların en aşağılığı olmadığımı. Çünkü o sırada öyle hissediyor. Yükü şiirinde de o şey var. İşte beceriksiz e, neydi öğrenci. E, hem dersini bilmiyor hem de şişman herkesten. Buradaki <gülüyor> şeyleri zaten metaforlar... gibi bir şey de evet. Çünkü can sıkıntısında o, o dersizliği yaşıyoruz aslında. Yani... Hem insanlarla ilgili hem kendimizle ilgili. Hı hı. Ve bu bir yandan değerli olma çabasını, hı hı. Işte yaratıcılık ve hayatı renklendirmek, rutini bozmak için bizi kışkırtan bir şey. Hı hı. Şey diyecektim, sen şimdi sen sen konuşurken, seni dinlerken, burada elimdeki e, notlara bakarken falan... E, e, ...senin söylediğin şeyden e, başka bir şey geldi aklıma. Evet. Şey, bu can sıkıntısının suçluluk duygusuyla olan bağlantısıyla ilgili <Gülüyor> ee, çok böyle <Gülüyor> insanların kurmasının çok zor olduğu bir bağlantı ama e, genellikle ilişkilerde <Gülüyor> almak vermek dengesinin çok bozuk olduğu durumlarda çok ciddi bir şekilde bir can sıkıntısı çıkıyor. Nasıl biliyor musun? Ee, şimdi bir kişi fedakar, çok fedakar olan taraf. Yani ne olursa olsun bir eşitlik olmalıdır ya almak vermek dengesinde yani yüzde elli elli gibi olamaz hiçbir zaman ama yani alman aldığında verdiğin genel olarak bütün ilişkilerde bir şekilde bir dengede olmalı. Şimdi bir kişi çok fazla veriyorsa alan için bu bir süre için çok hoş bir şey. Yani böyle senin için her şey yapılıyor. Ama eee Böyle bir zaman geliyor ki devamlı almak ve aslında bir türlü o aldığı kadar çoğu verememek ver, çünkü yani vermesi de gerekmiyor o kadar çok aslında karşıdakinin hmm. verdiği kadar ama verememek çok garip bir şekilde kişi de garip değil, yani kişi de bir suçluluk duygusu uyandırıyor. Hmm. Bu suçluluk duygusu da hoş bir duygu olmadığı için, çok sıkıntılı bir duygu olduğu için bu suçluluk duygusu kızgınlığa ve kızgınlık da ...o kişiyle birlikte olma olurken... ...can sıkıntısı yaşamaya sebep oluyor. Hmm. Yani... E, ...bir ilişkide bir e, kişi... ...can sıkıntısı yaşamaya başlıyorsa... ...ve bunun... E, e, ...bir ipi tutup... ...yakalayıp geriye doğru, arka taraflara doğru... Gitti, ...gittiğinde... ...zaman zaman, sık sık... ...almak vermek dengesi arasında... ...çok ciddi bir dengesizlik olduğunu görebiliyorsun. Çok hmm. en enteresan bir şey. E, burada... Bir şey var, Seninle, eminim bununla ilgili senin yapacağın yorum olacaktır. Can sıkıntısını, sıkıntıyı bu, Svensson, bu <gülüyor> sıkıntının felsefesini anlatan adam, dört tip, tip can sıkıntısı vardır diyor, öyle onu ayırıyor. Ee, önce isimlerini söylüyorum ancak, durumsal sıkıntı. İki, doygunluk sıkıntısı. Üç, var, varoluşsal sıkıntı. Dördüncüsünde yaratıcı sıkıntı diyor. Durumsal sıkıntı işte birini beklerken, dersteyken ya da bir trende bir yere gitmeyi beklerken, varmayı beklerken. Doygunluk sıkıntısı da fazlasıyla aynı şeye sahip olduğumuzda. Ee, ya da her şey banalleştiğinde, bollaştığında olan şey. Varoluşsal sıkıntısını, sıkıntıyı ruhun içeriğinin yokluğu daha varoluşu, dünyanın boş ...olduğunu hissetmek gibi... ...daha çok melankoliyi çağrıştıracak <gülüyor> bir şey... ...yaratıcı sıkıntıyı da... ...içeriğinden çok neticesi itibariyle... ...irid ediyor... ...kendimizi yeni bir şey yapma zorunluluğunda... ...gördüğümüzde olan... <gülüyor> e, ...şey olarak da işte... ...olumlu olan sıkıntıyı... bu ...bir şeyler yapmak, bir şeyler <gülüyor> yaratmak zorundayım... ...o sırada canı sıkılıyor... <gülüyor> ...zaten mesela ben de... yani e, ...içimize sıkılan şey ne... ...gerçekte sıkılan ne... ...it mi, ego mu... Ee, üst benlik mi? Çünkü ona göre aslında buradaki o dört şeyi bunların arasında bölüştürebiliriz. Varoluşsal sıkıntıyı ya da yaratıcı sıkıntıyı üst benlikle durumsal sıkıntıyı e, ve diğer e, doyumsuzluk sıkıntısını itle hı hı. E, dürtülerle. Çünkü dürtüler o anda saldırıyor bize O şeyi egoya. E, onlarla böyle açıklama. Gerçekte içimize sıkılan ne? Zaten Bana onu fark ettiğimizde... Canımızı de... sıkan her zaman süperego. <gülüyor> ee, öfkeleninin bu yüzden öfkeleninin it canı sıkılanın ise ego olduğunu <gülüyor> <gülüyor> öyle durumlar daha fazla evet. <gülüyor> çünkü bıraksan keyfine bakacak yani değil mi ee, ama ego ne yapsın ee, ikisinin arasında ben kalmış sıkışıp kalıyor, <gülüyor> <Sıkışım> kalıyor. <gülüyor> o yüzden sıkışım canı sıkılıyor <gülüyor> evet evet şey sallayan bir dakikamız kaldığını evet. şey yapıyoruz. Can sıkıntısı da doğal olarak bitmeyen bir konu ve aslında hani normalin sınırları programı adı altında baktığımızda azıcık dokunduk normali yani bence azıcık hmm. değil dolaylı olarak çok şey söyledik evet. normal e, normalin veya normalin nerelerinde dolaştığı ile ilgili ama evet. can sıkıntısında bitiremedik. Evet Bülent. Ee... Biz hiçbir şey bitiremeyecektik. <gülüyor> Ama burada böyle dinleyicilere hemen... ...can sıkıntısından korkmayın... Evet. ...can sıkıntısını bekleyin... ...ve en mutlaka geçen bir şey zaten. Evet. Mutluluk deyip... bile geçiyor... ...can evet. sıkıntısı geçmez. <gülüyor> ve panik deyip hemen böyle bir şey yapmaya çalışmak... ...tam tersi can sıkıntınızı arttırabilir. Canım sıkıldı ne yapayım... Televizyon açayım, playstation oynayayım... ...şunu yapayım... ...ve orada aradığınız şeyi bulamayabilirsiniz... ...çünkü oradaki duyguda kalamadığınız... ...ve orada gerçekten ne istediğinizi anlamadığınız için... O yaptığınız şey tam tersine can sıkıntınızı arttıracaktı. Ama mutluluk için geçerli değil bu. Mutluyum, daha çok mutlu olayım der diye uğraşırsanız mutlu <gülüyor> daha çok mutlu olamazsınız. Bu dediğimiz şey yalnızca can sıkıntısı için geçerli. Ee, çok teşekkür ederiz bugün bizi e, e, bize bizi umarım canını sıkılmadan e, dinlemişsinizdir. Biz canımız sıkılmadan konuştuk. Değil mi bilir? Evet. Ee, evet. Birazcık e da. De belki de biraz canları sıkılması. Yok i̇yi, iyidir canı sıkıntısı. Tabii sıkıntı. tabii ama... can sıkıntısıyla bu kadar <gülüyor> güzel şey söylemişken olumlu. Benim evet. <gülüyor> canı sıkılmamıştır demek. <gülüyor> Bir çelişki <gülüyor> olsun. Ama program bittikten sonra senin çaresizlik ve can sıkıntısını eee eh, evet, laflusunu konuşacağız. Evet. evet. E, i̇yi günler, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Normalin sınırları